779. konu, Hz. Ali'nin, annesini sırtına alarak tavaf yapan bir kişiye, Allah senin azına çok büyük sevaplar verecektir, buyurması, Hz. Ömerli Ali tavaftan çıktıkları bir sırada annesini sırtında taşıyan bir göçebe gördüler, göçebe bir yandan da şu şiiri okuyordu, ben sırtımdakinin serkeşlik yapıp ürkmeyen bineğiyim, diğer bütün binekler ürküp kaçsalar da ben ne ürker ve ne de kaçarım, onun beni karnında taşıması ve emzirmesi ise benim yaptığımdan çok daha zahmetliydi. Ey Allah'ım, emret, senin hizmetindeyim, lebbek, elahümme lebbek, bunu gören Hazreti Ali, Hazreti Ömer'e dönerek, ey ebâ haf, bu adamla birlikte bir daha tavaf yapalım, umulur ki bu kez rahmet inecek ve hepimizi kapsayacaktır, dedi. Göçebe tavaf boyunca yukarıdaki şiiri okumayı sürdürdü. Bu arada Hazreti Ali de ona karşılık olmak üzere, şunu bil ki Allah Teala senin, annene gösterdiğin bu vefandan çok daha vefalıdır, bunun için de senin azına çok büyük mükafatlar verecektir, şiirini okuyordu.